766. konu, Hazreti Peygamberin bir sefere yolladığı yakınlarının dönmesi halinde Allah'a şükür vadetmesi, Hazreti Ali şöyle anlatıyor, bir keresinde Hz. Peygamber kendi yakınlarından bir askeri birlik oluşturarak sefere yolladılar ve ''Ey Allah'ım, eğer bunları sağ selamet geri gönderirsen şükrünü eda etmek boynumun borcu olsun'' dediler, bu gidenler kısa bir zaman sonra sağ selamet geri döndüler, bunun üzerine Hazreti Peygamber, elhamdülillahi ala sâbîniyemillahi, sınırsız ve bol nimetleri olan Allah Teâlâ'ya hamdolsun, buyurdular. Ben, ey Allah'ın Rasûlü, ey Allah'ım, eğer bunları sağ selamet geri gönderirsen şükrünü eda etmek boynumun borcu olsun, dememiş miydiniz, diye sordum. O da, ben de bunu yaptım ya, buyurdular.